adamın biri Hızra Aleyhisselam'a aşık olmuş Allah, hani esirikli adam derler ya dağlara çıkar topraklara yuvarlarını efendim yüzünü yerlere kor dualar eder feryat eder Rabbisinden ister ya Rabbi bu muhterem zatı bana göster diye ister ve ister <gülüyor> muhterem Müslümanlar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 Dağlarda, bayırlarda gezdirdiniz demiş. Hızr asıl bunun için anlatıyorum size. Hani cemiyetten söz açıldı da, insanı kamil meselesinden söz açıldı. Halk içerisinde mes'ud insandan söz açıldı da. Hızr Aleyhisselam cübbesini giydirmiş, külahını da başına geçirmiş o zatın, o aşık kişinin. Sen çarşıya git, sen şimdi Hızr'sın demiş. Herkes de görür, hadi bakalım demiş. Hani o kahretti biraz niyaz etti ya. Bana şimdiye kadar niye görüşmedin, görünmedin efendim diye. Sen şimdi hızırsın, çarşıya çık, herkese görün bakayım demiş. Muhterem mimiler, adam şöyle köşeyi bir dolaşıyor ki. Yani kimse, kimseye darılmasın muhterem mimiler. Latife, latife arz ediyorum. Bakmış kimi kuyruklu, kimi boynuzlu, efendim... Kimi kanatlı, kimi horoz, kimi maymun, kimi filan, kimi filan Çarşı mahlukat dolu La havle vela kuvvete illa billahil alihil azim Ya Mevlana öyle diyor Mümin titremelisin Mümin kardeşim Titremelisin bak Aşk eri öyle diyor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 sen benim yerime huzursun, hadi bakalım diye Gözünden perdeyi Hızrı Aleyhisselam bir izinle alınca herkesin sureti haliyle görüyor ve <gülüyor> Zalimleri sırtlan şeklinde Dönek ve iki yüzlü insanları maymun şeklinde Şehvetinden başka bir şey, bir şey düşünmeyenleri horoz şeklinde Onu bunu ısıran gönül kıran kimseleri köpek şeklinde Ve hakeda ve hakeda Rabbimiz muhafaza vursun